Şimdiye kadar anlattıklarım zaten Allah'ın ikramıydı. El-Ekrem isminin tecellisiydi. Allah'ın Kerim ismi başka, Ekrem ismi başkadır. Kerim, ikram eden demektir. Nimet'i ikram eden demektir. Allah'ın kendisine ikram ettiğini ikram eden demektir. İnsan içinde, melekler içinde Allah bu ismi kullanıyor. Ekrem ise Allah Ekrem el indir Ekrem ismini ihsan eden, ikram edendir. Ekrem ismini. Allah bir kuruna Ekrem ismiyle tecelli ederse o kul bizzatihi kerim olur. İkram etmek kerimliğinden ama onun Ekrem oluşu bir başka şeydir. Başka bir şeydir. Ekrem zata ait bir isim kerim ise sıfatlara fiillere ait bir isimdir. Biri birine bir ikramda bulunduğunda o ona ikram etmiştir. Dolayısıyla Kerim ismiyle ikram etmiştir. Ama kendisi Kerim olmayabilir. Yani Cimri biri de ikram ettiğinde ikram etmiştir. Ama o cömertlerden sayılmaz. Cömert olabilmesi için, Kerim olabilmesi için o yaptığını, verdiğini severek vermesi lazım. Hiçbir sıkıntı duymadan vermesi lazım. Cimri verir ama sıkıntı duyar. Ama kerim verirken sıkıntı duymadığı gibi ayrıca sevinç duyar, muhabbet duyar. Cimri biri verdiğinde verdiğini, o verdiği kimseyi küçümser. farklı bir bakışla ona bakar kendini ona karşı evet, büyük görür. Kerim öyle değildir. Kerim hem verir, hem de verdiğine teşekkür eder. İkram ettiğine ayrıca teşekkür eder. Niye? Çünkü vermişse, o onun için ebedi olmuştur. Onu Allah'a vermiştir. Allah kendisine böyle bir imkanı tanıdığı için, bu imkana sebep olana da teşekkür eder. Allah'a şükreder, bu imkana, sebep orana da teşekkür eder. Kerim budur. Bu Ekrem biridir. Ekrem isminin tecellisine mazhar olmuş bir kuruldur. Böyle yapan. Ama veriyorsa, sıkıntı duyuyorsa, veriyorsa, karşısındakini küçümsüyorsa, ona ikram ettiğini zannediyorsa, bu ne Kerim'dir ne de Ekrem'dir. Allah hepimizi inşallah ekrem yapar. Ekrem, Allah'ın ismidir. Allah'a ait isimdir. Allah aynı zamanda kulünü ekrem yapar. Nasıl yapıyor onu? Kiminle yapıyor? Allah her şeyi bir vesileyle yapar. Bunu peygamberleriyle yapar. Resulleriyle yapar. Bunu Peygamber varisleriyle yapar. Onlarla beraber olanlar onun gönlünden, peygamberin gönlünden, Resulün gönlünden, Müşid-i gönlünden bu ismi alır. Aslında evet, Müşid-i Kambil'e tabi olmak demek Allah'ın Esma-ül Hüsna'sının Talimini görmek demektir. Aklak güzelleşir deyince bunu anlamak lazım. Kötü aklak gidiyorsa güzel aklak geldiği içindir. Allah'ın güzel isimleri onda tecelli ettiği içindir. Bunu okuyarak alabilir mi? Asla. Allah'ın bir adeti vardır. Hiç kimse için adetini değiştirmez. Allah bunun nebileriyle, resulleriyle, bunu evet, velileriyle, müşid kamillerle, peygamber varisleriyle verir. Müşid-i bunun için tabi olunur. Vuslat baştan sona budur. Esmanın talimidir yani. Eğer velilerin, müşid kamillerin Makamlarını, mertebelerini anlamak istiyorsak nereden anlarız? Onda Allah'ın Esma-ül Hüsna'sı ne kadar tecelli etmiş oradan anlarız. Oradan anlaşılır. Çünkü o kendisine tecelli eden Esma ile aynı şekilde kendisine tabi olanları eğitir, yetiştirir, taşır. Allah'a yakın eder. Allah ile beraber eder. Allah'a vasıl eder. Onun için Şeyh deyince, müşid Kamil deyince anlamamız gereken budur. Esma talibi. أَلَّمَ esma آدَمَ كُلَّهَا أَلَّمَ الْاَدَمَ اَسْمَاءَ Allah, Adem'e bütün isimleri talim etti. Bütün isimleri talim etti, dünyaya gönderdi. Hepsini ona verdi, tecelli etti, dünyaya gönderdi. Nasıl ki bir bebek dünyaya gelirken anaya babaya muhtaçsa, büyütülmesi gerekiyorsa aynı şekilde manevi olarak da o isimler onda mevcut ama ona ana baba olacak bir mürşid Kamil, bir Resul, bir Nebi lazımdır, gereklidir ki onu büyütsün. Yoksa onu kendi haline bırakırsan, manevi olarak hep çocuk kalır. Bunun misali nedir? Eğer biri büyümüşse, sadece oyuncakları büyümüşse, küçükken küçük oyuncaklarla oynuyor, büyümüş, yine zahiri olarak oyuncakla oynamaya devam ediyorsa, derdi evse, arabaysa, malsa, mülkse, onun sadece oyuncakları büyümüş. O büyümemiş, bebek kalmış. Zahiri olarak büyümüş, oyuncakları ona göre büyümüştür. Manevi olarak eğer büyürse ne olur? O Allah'ı ister. Onun derdi Allah olur. O, Allah'ın rızasının, dostluğunun, cemalının peşinde koşar. Öteki, öteki dünyanın peşinde koşuyor. Nefsinin arzuları, istekleri peşinde koşuyor. Evet. Resulullah Efendimiz buyurdu, kimin hicreti neye ise, ancak onu bulur. Hicret. Hicret demek, yürümek demek. Bir şeyleri terk edip, başka bir şeye koşmak demek. Hürriyetine kavuşmak için, Yürümek demek. Onun için bakıyoruz, hicretimiz neyedir? Buyurdu ki, birinin hicreti dünyaya ise, onun bulabileceği dünyadır. Bir kimsenin hicreti kadına ise dedi, onun bulabileceği odur. Ama eğer birinin hicreti Allah'a ise, evet, o da Allah'ı bulur. Birinin hicreti Allah'a değilse, o büyümemiştir. Oyuncaklar da oynamaya devam ediyor. Ne zamana kadar? Ona Allah'ın emri gelinceye kadar. Ona gel deninceye kadar. Evet, o anda Ya Rabbi bana müsaade et, bu sefer ayetlerine iman edeyim, yolunda infak edeyim der. Ayet-i kerimede Allah öyle buyuruyor. Niye infak edecek? Taptığını infak edecek. Hicret ettiğini infak edecek. Peşinden koştuğu şeyi infak edecek. Ayetlerine iman edeceğim, seni dinleyeceğim ya Rabbi diyor. Ama iş işten geçmiştir. Allah ne buyuruyordu? Bunu anlayacak kadar, bunu yapacak kadar sana bir hayat tanımadım mı? Evet. Bakacağız büyümüş müyüz yoksa çocuk muyuz? Hiç kimse kendi başına büyüyemez. Tek başına büyüyemez. Nasıl ki bebeğin anaya babaya ihtiyacı vardır. Evet. Herkese ona ana baba olacak bir müşidiken veya ihtiyacı vardır. vücid-i tabi olmak, esmanın talimi dedik. Allah ekremdir, ikram eder. Hem zahiri olarak ikram eder, bir de manevi ikrami vardır. Bu manevi ikramı yine bir vesileyle yapar. Nebinin, Resulün, Barislerinin vesilesiyle yapar bunu. Hangi nimeti ikram eder? İman nimetini onunla ikram eder. Yani kendisini sevme nimetini, aşk nimetini, muhabbet nimetini, muhabbetullah nimetini onunla ikram eder. Resulüne sevmeyi, tabi olmayı onunla ikram ettirir. Tabi olmayı, onun gibi olmayı, sevmeyi onunla ikram ettirir. İsimlerini onunla ikram ettirip onunla tecelli eder. Allah Ekremdir, Ekremel Ekremiindir. Bir de Allah Kahardır. İkisi birbirinin tersi gibi görülür. Allah'ın Ekrem ismiyle Kahar ismi aynı isimdir. Aslında Allah'ın bütün isimleri bir tek isimdir. Allah'ın kahar ismi nasıl ekrem ismidir? Allah kuluna ikram eder, kul bu ikramı kabul etmez. Bu bana lazım değildir. Tatmamıştır, bilmiyor çünkü. Kendini kirletmiştir. Kirli kalmaya razı olmuştur. Allah ona Gahar ismiyle tecelli eder, ikramda bulunur, onu temizler. Musibet verir, Gahar ismiyle bela verir, onu kendine çeker. Onu kendi kendisine çeker. Onu uyandırır, gaflet uykusundan onu uyandırır. Kendisine dönmesini sağlar. Ebedi hayatını kazanması için evet, onu uyarır, ikaz eder. Ona yolu gösterir. Ona dünyayı sevenlerin harını gösterir. En yakınlarının harını gösterir. Aslında onların dost olmadığını gösterir. Dostun bir tek kendisi olduğunu gösterir. Bütün bunları kahar ismiyle yapar. Onun nefsini kahrederken ne yapar? Gönlünü de imar eder. Saray haline getirir. Tecelli edeceği mekana döndürür. Onun için bir dervişin en son çekeceği zikir Kahar ismidir. Ne zaman mürşidi bu ismi çek dediyse, o zikir sadece ona yardım eder, yalnız destek olur. Bu ismi ona hatırlatmış olur, hatırlatır. Yoksa bu ismi ona verecek olan onun mürşididir gene. En baştaki isim Ekrem ismi, en sondaki Kahhar ismi. İkisi de birdi. Allah kuluna ikram eder yani. Allah'ın Ekrem ismi Kur'an-ı Kerim'de Allah'a isim olarak bir tek yerde geçer Alak suresinde geçer İhre ve rebükel ekrem ayetidir bu bunun için Alak suresindeki Ekrem ismini Allah'ın anlattığı gibi anlamamız gerekir çünkü manayı kendimize göre de Allah'a göre vermemiz gerekir. Alak suresinde buyurdu: "İkra bismirabbike'llezi halak." Allah oku dedi. Allah'ın ilk emridir. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Yaratan Rabbinin ismine oku. İsmiyle oku. Yaratan Rabbinin ismini oku. Her şeyi onun ismine göre oku. Esmasına göre oku. Esma-ül Hüsna'ya göre oku. Bunun için önce ikra, okuma kelimesini yani anlamak gerekiyor. Okumak demek, ikra demek, kıraat etmek demek, parçaları bir araya getirmek manasındadır okumak, parçaları bir araya getirmek, ikra. Parçaları bir araya getirdi diye Allah. Onun için okumak manasına da gelir. Harfleri yan yana getiriyoruz. Kelime oluyor. Kelimeler yan yana geldiğinde cümle oluyor, mana ifade ediyor. Cümleleri yan yana getiriyoruz. Bir pasaj oluyor. O pasajlar yan yana geldiğinde kitap oldu. Onun için her şey bir kitap, her şey bir ayet, her şeyi bir kitap gibi, ayet gibi okumak gerekiyor. Neyi okumamız gerekiyor? Allah'ın esma-ül hüsnasını okumamız gerekiyor. Allah'ın ismini okumamız gerekiyor. Orada Allah'ın kudretini, muradını görmemiz gerekiyor. Anlamamız gerekiyor. O zaman ihra denince ne demiş oldu? Allah parçaları bir araya getir ve anla. Düşün, tefekkür et, anla. Neyi anla? Beni anla dedi Allah. İsmimi anla, ismimi tanı, beni tanı, dolayısıyla sen zatımla, sıfatımla tecelli ettiğim varlıksın, halifemsin, dolayısıyla kendini tanı. Evet, İkra bismi rabbi kellezi halak, oku, yaratan Rabbinin ismiyle oku, ismini oku. خَلَقَ الْاِنْسَانَ min عَلَقٍ O insanı alaktan yarattı alak bir tek burada geçiyor kelime olarak Kur'an-ı Kerim'de ayrıca dört yerde daha geçiyor orada alak olarak değil alaka diye geçiyor alakayım diye geçiyor alakatayım diye geçiyor bir tek burada alak diye geçiyor. O diğer dört yerde insanın zahiri tarafına yaratıldığı iki damla suya işaret eder. Ki bütün memeli olan hayvanların hepsi alakadan yaratılmış. Ama burada Allah ne dedi? خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ Alak Bu insana has, insana özel bir durummuş. Yoksa diğer canlılar da alakadan yaratılmış. Ama buradaki alaka değil. Buradaki alak insana ait, insana özgü bir şey. Onun için alak demek, yakınlık demek, sevgi demek, muhabbet demek. Allah'ın kuruna ilgi duyması demek. Tek kelimeyle Allah insanı muhabbetinden yarattı dedi. Muhabbetten yarattı. İnsana ait özel bir durum. Buradaki alakla ayet kelimelerde geçen dört yerde geçen o diğer alaka. Evet, birbirinden farklıdır. Bu insana özel ve özgürdür. İkra ve rebüken ekrem. Evet. Allah'ın ekrem isminin geçtiği ayet oku dedi. Allah bir daha oku dedi. Bir daha ikra dedi. Oku ki senin Rabbin ekremdir. İnsanı mükerrem kılmıştır. ayet kelimede Kerremnahu beni Adem buyurdu, biz Adem oğlunu, insani mükerrem kıldık. Tekrar tekrar ikrama nail kıldık. Kerremnahu beni Adem. Beni Adem'e özel olarak ikramda bulunduk, onu mükerrem kıldık, ekrem kıldık onu. Öyle ki, ikram edebilecek, vasıfta yarattık. Neyi ikram edebilecek? Allah'a halife olabilecek şekilde evet, ikram edebilecek vasıfta. İkram sadece zahiri olarak ikram değildir. İkram deyince bunu anlamak çok küçük kalır, çok basit bir şey kalır. Zahiri olarak ikram ondan küçücük bir parçadır. Peygamberler neyi ikram ediyor? Allah onun onların üzerinde neyi ikram ediyor? İmanı ikram ediyor. Allah'ı tanımayı marifeti ikram ediyor. Hikmeti ikram ediyor. İlmi ikram ediyor. Allah'a abdolmayı ikram ediyor. İbadeti ikram ediyor. Hazreti insan olmayı ikram ediyor. Onların üzerinden bütün isimlerini ikram ediyor. Esma-ül Hüsnasını ikram edip onları Allah'a dost yapıyor, yakın yapıyor, Allah'a vasıl ediyor. Evet, biz insani ekrem kıldık buyurdu. Bir de bu İkramını nereden anlatır? Evet, ne buyurdu? Velakad halaknakum. Geçek şu ki sizi biz yarattık. Allah bütün insanlara hitap ediyor. Sizi biz yarattık. Summe sawvernakum. Sonra sizi tasvir ettik. Size suret verdik, şekil verdik, şekillendirdik. Nasıl? Dilediği şekilde. Başka bir ayet kelime de öyle buyuruyordu. Allah dilediği şekilde sizi tasvir etti. Suret verdi. Sonra size suret verdik. Evet, size diyor Allah. Sunne summa kulna lil meleikati isjudu li Adem. Sonra meleklere Adem için secde edin dedik. Önce size dedi, sonra size dedi, sonra Adem'e secde et dedi. Allah her bir insan için tek tek Adem dedi. Evet, öyle buyurdu. وَلَقَدْ خَلَّقْنَاكُمْ سُمْمَةْ سَوَّرْنَاكُمْ Sizi biz yarattık. Size bir suret verdik. Sonra meleklere Adem için secde edin dedik. وَسَجَّدُوا اِلَّا iblis. لَمْ يَكُونْ مِنَ السَّاجِدِينَ Bütün melekler secde etti. İblis hariç. İblis secde etmedi. O secde edenlerden Olmadı dedi. Allah insanı nasıl mükerrem kıldığını anlatıyor. Nasıl ekrem kıldığını anlatıyor. Nereden ekrem kıldığını anlatıyor. Allah onlara, meleklere bu emri vermeden önce ne buyuruyordu? أَلَّمَ الْآدَمَ اَسْمَاءَ كُلَّهَا Allah, Adem'e bütün isimleri talim etti. Yani bu secde edilmeye layık hali nereden alıyor? Allah'ın isimleri talim etmesinden alıyor. Şu anda da öyledir. Allah isimleri talim ettiriyor. Peygamberleriyle, nebileriyle, resulleriyle, kıyamete kadar, evet, onların varisleriyle bu isimleri talim ettirir. Müşid-i e tabi olmak bu demektir zaten. Onları meleklerin secde ettiği varlık haline getirir. Evet, bundan sonra ne demişti ayet-i kerimede? Allah İbrise soruyor, ben sana emretmişken neden secde etmedi Allah bize öğretiyor. İblis, ben ondan daha hayırlıyım dedi. Beni ateşten, onu çamurdan yaratmıştın, Zahiri tarafına baktı. Evet, başka bir ayet-i kerimede Allah nefektu min ruhi buyurmuştu. Ben ona ruhumdan nefettiğim zaman ona secde edin. Secde Allah'ın evet, nefettiği ruhaymış. Yani esmanın esmasıyla tecelli ettiği ruhaymış. Dolayısıyla secde kimedir? Allah'ın zatına ve esmasına, sıfatlarınaymış. Zatının sıfatlarının tecellisineymiş. Allah sana nefet yumruh oluyor. Talim bunun içindir. Esmanın talimi, öğrenilmesi, talim edilmesi evet, bunun içindir. Evet, Allah buyurdu ki in oradan. Orası senin kibirleneceğin yerdir. İblis ya Rabbi bana insanların tekrar dirileceği güne kadar mühlet ver dedi. Allah da sen mühlet verilenlerdensin. Sana mühleti verdim. Ne yapacaksın? İblis dedi ki, senin sirat-ı müstakimin üzerinde oturacağım ya Rabbi. Gelenlerin, o sirat-ı müstakimde yürüyenlerin, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gelip onları şaşırtacağım. Onları kendime bağlayacağım ve sen çoğunu şükreder bulmayacaksın dedi. Allah öğretiyor. İblise tabi olanlar, uyanlar, iblisin şaşırttığı kimseler şükretmeyenlerdir. Allah'a itiraz edenlerdir. Harından razı olmayanlardır. Allah'ın muamelesinden razı olmayanlardır. Allah'ın işini beğenmeyenlerdir. Şu niye şöyle, bu niye böyle deyip Allah'a itiraz edenlerdir. Bunlar iblise tabi olmuş, iblisin kendisine bağladığı kimselerdir. Evet, çoğunu şükrede bulmayacaksın dedi. Allah ona cevap olarak ne dedi? Git dedi. Kim sana uyarsa, tabi olursa, seninle beraber hepinizi cehenneme dolduracağım dedi. Yani, seninle beraber şükretmeyenleri cehenneme dolduracağım dedi. Evet, arkadaşlar dikkat ettiyse, tefsiri yaparken de öyle, bütün feryadımız budur. Allah'a itiraz etmeyelim. Allah'ın muamelesine itiraz etmeyelim. Şükreden bir kul olalım. Başka bir ayet-i de Allah buyurdu ki, sen ancak sana uyanları saptırırsın. Senin ihlaslı kullarım üzerinde hiçbir etkin, hiçbir yetkin yoktur dedi. İbris evet dedi ya Rabbi. İhlaslı kullarımla benim hiçbir işim olmaz. Onlara hiçbir şey yapamam zaten. O zaman beri şükretmiyorsa Allah'a karşı samimi değil, ihlaslı değilmiş. İhlaslı olmayanlar, Allah'a karşı samimi olmayanlar şeytana uyar. Şükreden bir kul değil, nankör bir kul olur. Allah nimetini ihsan ediyor, ikram ediyor. Bir sefer nimeti vermeyince ya da biraz hasta olunca ya da biraz sıkıntı duyunca, gelince sıkıntı ona ne yapar? Başlıyor isyan etmeye başlıyor Allah'a itiraz etmeye. Niye bu böyle? Niye bu böyle oldu? deyip isyan eder, itiraz eder. Allah'a karşı ihlaslı değildir. Kul olmayı kabul etmemiştir. İmtihanı kabul etmemiştir. Allah'ın ilk emri okuydu. Onun için kıyamet günü Allah'ın bizi hesaba çekeceği ilk soru da her halde bu olması gerekir. İlk emri oku olunca, ilk hesaba çekerken de okudun mu diye hesap sorar. Okudun mu? Benim adıma okudun mu? Yaratan Rabbin adına okudun mu? Evet. Seni muhabbetten yaratan Rabbinin adına okudun mu? Sana muamele ederken seni sevdiğim için muamele ettiğimi okudun mu? Anladın mı? İhre ve ekrem Seni mükerrem kıldığımı okudun mu? Seni alemlere taftir ettiğimi, şereflendirdiğimi okudun mu? Kıymetini, değerini, şerefini benden aldığını okudun mu? Anladın mı? Eğer biri bu soruya cevap vermezse yok okumadım derse zaten kaybetmiştir. Diğer sorulara cevap Yok zaten. Diğer sorulara gerek de yoktur. Okumamış. Okumaya tenezzül etmemiş. Rabbinin adına okumamış. Evet. Onun için ikra demek Yaratan Rabbinin adına okumak Allah ile okumak demektir. Allah'ın esmasını okumak demektir. İsmini okumak demektir. Nereden okuyacak? Kendinden. Kendi üzerinden. Allah'ın esmasını, güzelliğini kendi üzerinde görerek okuyacak, anlayacak, tadacak ve Allah'ın kendisini mükerrem kıldığını, ikrama nail ettiğini görecek, şerefini, kıymetini, değerini anlayacak. Evet. Ekrem demek, kıymetli demek, kıymetlenmiş demek aynı zamanda. Şerefli demek, değerli demek. Allah insanı mükerrem kılmışsa kerrem nahu beni adem Allah insanı kıymetli yapmış, değerli yapmış, şerefli yapmış. Onun için ayet-i kerimede buyuruyordu. Yerde, gökte, ikisi arasında ne varsa hepsini insana müsahkar kıldık. Müsahkar demek sagir, küçük demek. Onun önünde küçülttük buyurdu. Küçülttük. Onun hizmetine verdik. Onun emrine verdik. Ama insan herhangi bir şeye, yerde gökte, kişi arasındaki herhangi bir şeye karşı küçülürse, ona müsaher olursa, onun peşinden koşarsa, derdi onu kazanmak olursa, şerefini anlayamadı. Allah'ın kendisine verdiği şerefi, kıymeti, değeri anlayamadı. Takdir edemedi. Onu kaybetti. Onun için kim neyin peşinden koşarsa, onu bulabilir, kıymeti, değeri, şerefi de ona göredir. Eğer biri fani olan dünyadaki şeylerin peşinden koşuyorsa, evet. ahirete giderken hiçbir şeyi beraberinde götüremez, kıymetini, değerini, şerefini burada bırakır. Ahirete kıymetsiz, değersiz ve şerefsiz olarak gider. Ama kıymetini, değerini eğer Allah'tan almışsa, derdi Allah'ın rızası ebedi hayatıysa Allah'ın rızası peşinde koşmuşsa evet Allah zatıyla sıfatıyla onu şereflendirir onu burada şereflendirir Kim Allah'ın huzuruna nasıl giderse huzura öyle alınır Allah'ın isimleri onda nasıl tecelli etmiş ne kadar tecelli etmişse o haliyle Allah'ın huzuruna çıkar işte Müşid-i tabi olmak demek, bu isimleri almak demektir. Almak için ona uymak demektir. Onunla beraber bu isimleri almaya çalışmak demektir. Evet, almaya çalışırken o sadece bir de çaba gayret sarf eder. Allah ekremdir. Onu ekrem yapar. Ona ikramda bulunur. Ona ihsan eder onu. Allah'ın ekrem ismi zatidir, Zatına ait isimdir. Kerim ismi sıfatlarına ait isimdir. Allah ekremdir, ikram eder, yaratır ikram eder. İkram edeceğini yaratır. Aynı şekilde bu ismi kuluna ikram eder. Kul bu isme nail olmak istiyorsa ne yapması gerekir? İkram etmeye çalışması lazım. Bu yetmez. İkram ederse, Kerim ismini alır, ikram etmeyi ikram etmesi lazım. Yani, bu isme nail olabilmek için, onun, ya Nebi, ya Resul, ya da Nebi ve Resullerin varisi olması gerekiyor ki, bu ismi verebilsin. Bu ismi ona talim edip, ettirip bu isimle onu isimlendirsin onu ekrem bir hale kerim bir hale getirebilirsin evet Allah hepimizi ekrem isminin tecellisine nail eylesin Amin. hepimizi ekrem oranlardan eylesin Amin. kerim oranlardan eylesin Amin. Allah hepinizden razı olsun. Yeminini bozmanın günahı ne kadardır? Eğer biri yemin etmiş, yeminini bozmuşsa bu durumda yemininin kefaretini vermesi lazım. Yeminin kefareti, on fakiri doyurmaktır. Geçici yeminden yemine de fark vardır. Tabii arkadaşlar nasıl bir yemin yaptıklarını söyleseler, ona göre Söyleriz. Sürekli söz verip, verdiği sözü tutmamak doğru mudur? Nasıl doğru olsun? Eğer yapabilecekliği mesela bir şeyi umuyor, bunu böyle yaparım diyor, ona söz veriyor ama sonra gücü buna yetmeyebilir. Gücümüzün yetmediği bir şeyden Allah bizi sorumlu tutmaz. Ama niyeti düzgündür yalnız. Ama yapamayacağını biliyor. Bildiği halde söz veriyorsa, evet, bu. bu çok yanlış bir şeydi. Bu söz verip sözünde durmamaktı. Ahdına vefa göstermemekti. Bu insanları kandırmaktı aynı zamanda. Ama yapabileceğini umuyor, öyle bekliyor. Ama o gün geldiğinde onu yapamadı. Bunu suçlamak doğru değil, çünkü gücü yetmemiş, gücünün dışındaymış, o da ne yapar? Özrünü beyan eder, bir sorun çıkmışsa sorunu evet, söyler, özür diler. Bize biraz orada insanın gönül halini halinin nasıl olması gerektiğini anlatır mısınız? Biraz önce evet, bir zaten örnek verirken onu anlatmaya çalıştım zaten. Tabi hepsi o kadar değil, o sadece böyle birkaç kelimeyle anlaşılsın diye söyledim. Tabi ki Allah nasip eder, gideceğimiz zaman kardeşlerimizi buna hazırlayacağız. Ama şimdiden ne olduğunu bilsinler diye onu izah ettim, anlattım. Düğünde bize takılan altınları, paraları eşimin bana hiç danışmadan harcayıp, ...başkasına vermesi doğru müdür? Doğru değildir. Takılmışsa hediye edilmiş... ...o aslında... ...müşterek bir hesaptır. Müşterek. Aileye yardım olsun diye... ...o düğüne katkı olsun diye zaten takılan takı da öyledir. Verilen takılan para da öyledir. Düğün için masraf olmuşsa evet, borç edilmişse o borcun ödenmesi doğrudur. Yoksa kadın dese ki işte benim de payım var. Yarısı benim, yarısı senin dese doğru değildir. Onlar beraber bir yuva kurmuşlar. Onun için düğünde masraf olmuşsa borçlanmışlarsa o borcuyu o parayla ödemek doğrudur. Yoksa borçları yoktur, borçlarını karşılamış, fazladan para kalmış. Bu durumda fazla kalmışsa sorması gerekir. Hak ikisinindir. Fazla kalmışsa, fazla kalacağını zannetmiyoruz. Bir kardeşimi sormamı istedi, eşi de dergaha geliyor ama... Evde her tartışmalarında eşi dergahı ortaya atıyor. Bir daha dergaha gelmeyeceksin, gelmeyeceksin. Gelirsin seni rezil ederim diyor. Kardeşimiz gelmeyi çok istiyor. Ne yapmalı? Evet. Dergah demek hastahane demek. Tedavi yeri demek kötü hali iyi haliyle değiştirmek demek. Kötü aklakını güzel aklakla değiştirmek demek. Yoksa bir ayrıcalıkmış gibi onu görmek doğru değildir. Hiçbir şekilde, hiçbir kardeşimiz eşini dergaha gelmekten men etmemelidir. Hali ne olursa olsun, durumu ne olursa olsun, gelsin ki düzelsin. Gelmeden nasıl düzelecek? Bir de hiç kimse kendini dinin sahibi gibi göremez. Hiç kimse bir başkasına ben senden daha iyiyim, Allah katında senden daha değerliyim diyemez. Nereden biliyorsun? Kim söyledi? Allah mı söyledi? Yok ben öyle düşünüyorum, öyle zannediyorum. Senin zannınla şeyler de gelir. Olur ki bir kulun güzel bir hali vardır, Allah oradan onu sever, onu affeder. Olur ki senin kötü bir halın vardır, Allah oradan sana gazap eder. Üstünlük taslamak, kibirlenmektir. Kibirlenmek şeytanın işidir. Zaten hiç kimse kibrinin dışında cehenneme gitmez. Cehenneme gidenler mutlaka kibirlerinden dolayı gitmiştir. Kafirler kibirlendiği için Allah'a iman etmez. Peygamber'e iman etmez. Ben müminim diyenler de kibirlendiği için münafak olup cehenneme gidiyor. Kibirlendiği için. Başka bir şey için değil. Kibirlenince Allah'a şirk koşuyor. Nefsini Allah'a şirk koşuyor. Nefsini Allah'ın önüne koyuyor. Biri, biri için ben senden daha hayırlıyım, ben bundan daha hayırlıyım derse kibirlenmiştir. Ona karşı kibirlenmiştir. Ne demiş olur? Ben biliyorum diyor. Onun hesabını görüyor. O'nu cehenneme, kendisini cennete gönderiyor. Nereden biliyorsun öyle olduğunu? Kim söyledi sana? Herkes kendine bakmalıdır. Kendi hesabını görmelidir. Başkasının hesabıyla uğraşır, meşgul olursak, kendi hesabımızı unuturuz. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Ne bedbaht o kimsedir ki, bedbaht demek kaybeden demektir. Ne bedbaht o kimse ki, Başkasının günahını görmekten kendi günahını göremez. Ne bahtiyar o kimsedir ki, bahtiyar da kazanmış, kurtuluşa ermiş. Ne bahtiyardır o kimse ki, kendi günahını görmekten başkasının günahını göremez. Bununla beraber bir beşer olarak hepimizin yanlışı vardır, eksiliği vardır. Bu istisnasızdır. O ki beşerdir, eksiliği var, yanlışı var, günahı vardır peygamberler de buna dahidir o ki insandır o ki beşerdir eğer Allah bir günahımızdan dolayı bizi hesaba çekerse bizim kurtuluşumuz olmaz Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ya Rabbi hesabımızı kolay eyle deyince Hazreti Aişe annemiz sordu Ya Resulallah kolay hesap ne demektir kolay hesap ne demektir Zor hesap ne demektir? Buyurdu ki Allah bir kurun hesabını kolay ederse onun hesabı formalite gerekiyor olur. Formalite. Evet. Hesabını kolay etmiş. Ama ona kolaylaştırmış. Böyle geçiştiriyor yani. Hesabını geçiştiriyor. Ama Allah bir kuruna hesap sorarsa ona hak ettiği hesabı sorar hak ettiği hesabı sorduğunda hiç kimsenin kurtuluşu olmaz dedi Resulullah Efendimiz. Kurtuluş yok dedi. Tek bir yanlışından, tek bir eksikinden dolayı hesaba çekse onun kurtuluşu olmaz. Hepimiz böyle bir haldeyiz. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Hiç kimse ameliyle cennete gidemez ancak Allah'ın rahmetiyle. Sahabe sordu, ya Resulullah'a sen buyurdu ki ben de. Ancak Allah'ın rahmetiyle. Onun için hiç kimseye karşı kibirlemeyelim. Büyüklenmeyelim. Kendimizi ondan daha hayırlı görmeyelim. İblisin söylediği gibi ben ondan hayırlıyım demeyelim. Müze düşen birbirimize yardım etmektir. Kendi hesabımızı görmektir ve birbirimize yardım etmektir. Evet, ısrarla söylüyorum, tekrar tekrar söylüyorum. Hem de yeminle söylüyorum. Allah hepimizi bir anda huzura alsa, her birimizin hesabını tek tek görse ben en ağır olarak, en çetin olarak kendi hesabımı görürüm. Öyle görüyorum. Bütün kardeşlerimizin sadece buradakilerin değil, dışarıdakilerin de ben müminim, müslümanım diyen herkesin hesabını kendimkinden daha kolay görüyorum. En ağır kendi hesabımı görüyorum. Niye? Herkes kendini biliyor. Kendini bilmeyen var mıdır? Allah sana her türlü imkanı tanımış. Sen gerektiği gibi Allah'a abd oldun mu? Sen layık olduğu şekliyle Allah'ı tesbih ettin mi? Allah'a hamd ettin mi? Allah'a şükür mi? Ona kul oldun mu? Ben olamadım. varsa söylesin. Madem ki olamamışım, madem ki gerekeni yapamamışım, benim derdim, benim hesabım bana yeter. Belki o karşımdaki yapmıştır, nereden biliyorum? Nereden bileyim? Allah ona verdiği imkan kadarıyla, verdiği ilim kadarıyla, verdiği akıl kadarıyla, verdiği marifet kadarıyla belki yapmıştır. Belki benden fazlasını yapmıştır. Neyine göre? Allah'ın kendisine verdiklerine göre. Herkes Allah'ın kendisine ne verdiğini biliyor. İlim olarak, akıl olarak, marifet olarak, hikmet olarak. İmkan olarak neyi verdiğini biliyor ve hepimiz kulluğumuzu yapamadığımızı biliyoruz. Onun için Rabbimize karşı boynumuzu büküyor, kimsenin hesabını görmüyoruz. Kendimizi Allah'ın yerine koyup hesap görmüyoruz. Kul, kul olmalıdır. bu kul, kul gibi durmalıdır. Boynunu bükmelidir. nasıl günahlarımıza tövbe etmemiz gerekiyorsa, günahlarımıza bir sefer tövbe edeceksek, sevaplarımıza, ibadetlerimize iki sefer tövbe etmemiz lazım. İki sefer. Eğer bunu anlamadıksa, şeytan bizi tuzağa düşürür. tuzağa düşürmüş demektir. Yaptığımız ibadetle eğer övündüksek, kendimizi o ibadeti yapmayandan büyük gördüysek işimiz bitti. Şeytanın tuzağına düştük zaten. Sözde ibadet yapmışız. İşlemeseydik, o ibadeti yapmasaydık eksik yapmış olurduk. Ama ibadeti yaptık, kibirlendik, şirk koştuk, şirke düştük. Kıyamet günü diyeceksin ki keşke bu ibadetleri yapmasaydık. Yapıp da böyle kibirlenmeseydim, kendimi başkasından üstün görmeseydim diyeceksin. Sözde ibadet yapmış. Onun için şeytanın tuzağına düşmemek gerekir. Bizimle beraber olan kardeşlerimiz bizi dinlemelidir. Bizi dinlemiyorsa bizimle beraber değil demektir. Bizimle beraber olamıyor demektir. Biraz önce Allah'ın Ekrem ismini anlattık. İkram eden. Neyi ikram edeceksin? Allah sana neyi vermişse? Sevgini ikram edeceksin. İlmini ikram edeceksin. Marifetini ikram edeceksin. Güzelliğini ikram edeceksin. Affetmeyi, mağfiret etmeyi ikram edeceksin. Yanlış yapanı, eksik yapanı bir affet bakayım. Affetmek yetmez. Bir de ona ikramda bulun bağayı. Allah öyle buyurdu. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar buyurdu. Bunu ancak sabredenler yapar dedi. Bunu ancak büyük nasibi olanlar yapar dedi. Bizimle beraber olanlar en büyüğü düşünmelidir. En büyüğü. Allah'ın rızasını, dostluğunu, varlığa bilecek en son noktayı düşünmelidir. Hesabı öyle yapmalıdır, hedefi öyle olmalıdır. Eğer ben oraya taşımazsam hesabını bana sorun. Eğer benimle beraber olanlar bunu kazanmazsa, benimle gelmezse, söyleyeceğim tek kelime vardır, o da yazıklar olsun. Kendine zulmettin demektir. Allah bu imkanı sonuna kadar tanısın, sen de o ikramı alma. Allah demez mi? Tenezzül etmedin demek. Demek gelmeye tenezzül etmedin. Dostluğumu kazanmaya tenezzül etmedin. Demek dünya senin için daha önemliydi, daha kıymetliydi. Demek nefsinin arzusu, isteği senin için daha önemli, daha kıymetliydi. Bununla beraber arkadaşların dikkat etmesi gereken başka bir şey daha var. Özellikle bayan kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz de buna dahildir. Asla kimseyi çekiştirmesinler. Asla Allah'ın buyurduğu gibi sizden biri ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Bundan tiksininiz değil mi? buyurur. Kimse kimsenin etini yemesin. Kardeşinin etini çiğnemesin. Allah'ın huzurunda ağzında kan akarak durmasın. Bu yakışmaz. Bu mümine yakışan bir hal, bir tavır değildir. Gıybet nedir? Duyduğunda eğer rahatsız oluyorsa, kendisi hakkında neyi konuşursan konuş, o gıybettir. Mesela bir kadın Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evine gelmişti. Kadın kısa boyluydu. Çıkarken diyor, Hazreti Ayşe annemiz buyurdu ki ya Resulullah boyuna bak ne kadar kısadır. Diyor, buyurdu ki Resulullah Efendimiz tükür ağzındakini. Sen onun etini yedin. Etini çiğnedin. Ciro tatlı Ben yanlış bir şey söylemedim, bir sadece boyunu söyledim. Olsun dedi. O duyunca senin bu sözüne üzülür mü, sevinir mi? Üzülüyorsa bu gıybettir. Söylediğin ne olursa olsun. Onun için insanlar hakkında konuşmuyoruz. Hiç kimse hakkında konuşmuyoruz. Konuşmamamız gerekir. Konuşacaksak hayır söylememiz lazım. Resulullah Efendimiz, ya hayır söyleyin ya da susun dedi. Hayır söyleyeceksek söyleyelim, konuşalım. Hayır söylemeyeceksek kendi kendimize zulmetmeyelim. Kendimizi başkasının günahıyla, yanlışıyla kirletmeyelim. Gönlümüzü kirletmeyelim. Ben eşime çok mecbur kaldığım için yalan söyledim ve yemin ettim. Ama eğer doğruyu söyleseydim, çok kötü olacaktı, ölüme kadar gelecektim, mecbur kaldım, çok günah midir? Evet. Allah bizi görüyor ve biliyor. Hesabı Allah'a vereceğiz. Bakacağız. Allah bizi huzura alsa, Kurup sen bunu niye böyle söyledin dediğinde cevap verebilecek miyiz, veremeyecek miyiz? Cevap verebiliyorsak, yaptığımız doğruysa cevap verebiliriz. Mazeretimizi beyan edebiliriz. Allah mazeretimizi kabul eder. Ama Cevap veremiyorsak, kendimize fetva aramamız da doğru değildir. Yalan söylemekte bir şerri def etmiş olur. Bir kötülüğü def etmiş olur. Mesela yanlışın ne olduğunu bilmiyoruz. Buna beraber herkesin yanlışı kendine göre farklı farklıdır. Belki sevap bile işlenmiştir. Bir şerri, bir belayı defettiği için. Ne yaparsak yapalım. Evet. Unutmuyoruz ki hesabı Allah'a veriyoruz. Bize hesabı soracak olan O'dur. Rabbimiz O'dur. Kıyamet günü de bizzat hesaba çekeni O'dur. Allah hesaba çekecekse söz hakkını veriyor demektir. Mazeretini beyan etme hakkını veriyor demektir. Onun için biz de Allah'ın huzurunda hesaba çekilmeden, burada kendimizi hesaba çekiyoruz. Rabbimiz bizi huzuruna aldı, bu, bunun hesabını sordu. Mazeretimiz ne kadardır? Kendimizi kandırmıyoruz. Evet, Allah hepimizi hesabını verebilenlerden eylesin. Bizi huzurunda mahşub eylemesin inşallah. Bütünüyle bizden razı olmadan, bütünüyle sevmeden huzura almasın inşallah. Amin. Huzura alırken bir dost gibi, bir sevgili gibi huzura alsın inşallah. Amin. Allah bizi Ümmet-i Muhammed'e hizmetçi eylesin inşallah. Amin. Şefaatçi eylesin inşallah. Amin. Allah hepimizden razı olsun.